Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetin daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, Allah şeytanı kovduğu halde niçin onunla konuşmayıp onun insanları saptırmaya çalışmasına müsaade etti diye soruyor. Şimdi bildiğimiz gibi Adem aleyhisselamı Cenab-ı Hak yaratınca meleklere tabi iblis de dahil şeytan secde etmelerini saygı secdesi yapmalarını emretti şey, meleklerin tamamı secde ettiler illa iblis iblis secde etmedi buyuruyor ayet-i kerimelerde eba ve stekbere ve kafirin secde etmemekte diretti yüz çevirdi gurura kibre kapıldı ve kafirin ve kafirlerden oldu buyruluyor. Ondan sonra tabii Cenab-ı Hak rahmetinden şeytanı koyuyor, uzaklaştırıyor. Tabi şeytanın Cenab-ı Hak'tan talebi oluyor. Ya Rabbi madem beni rahmetinden koydun, huzurundan uzaklaştırıyorsun, ben de diyor senin insan varlığına, yeryüzüne indirmeyi planladığın, planlanan insan varlığına, insanlara vesvese vermek yoluyla senin yolundan saptırmayı üstlenmek istiyorum diyor. Bana yetki ver diyor, mühlet ver. Kıyamet kopuncaya kadar bütün insanlık alemine, yeryüzüne yayıldıkça vesvese vereyim. Senin yolundan onları saptırmaya çalışayım. Cenab-ı Hak peki sana bu süre verildi diyor, bu yetki verildi. Fakat tabii senin onların üzerinde bir sulta yetkin olmayacak ama onları vesvese vermek yoluyla... Hak yoldan, doğru yoldan saptırabilirsin ama benim salih kullarımı ihlaslı olanı saptıramazsın. Bunu böyle bil diyor. İkinci bir konuda eğer sana uyarlarsa bir takım insanlar senin yolunda giderek hak yoldan ayrılırlarsa kendileri bilirler. O zaman seni de senin yolundan gidenleri de cehenneme ateş atarım diye açıkça iblise bildiriyor. Çok erken bir dönemde. Ta Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı bir dönemde daha insanlar yeryüzüne tam olarak yayılmadan, çoğalmadan şeytan, iblis böyle bir yetki almış Cenab-ı Hak'tan. İşin sonunu görerek kıyamete kadar insanların çoğalacağını dikkate alarak bu görev üstlenmiş. Şimdi Cenab-ı Hak tabii niye şeytana bu yetkiyi verdi? Tabii insanoğlunun dünyaya imtihan için gönderildiği biliniyor. Birçok ayet-i bu ifade edilmiş. Ee, mesela ee, mülk suresinde tebarek etti benim küber huvalek ayetinde mesela. hayat Allah e, ölümü ve dirimi dünya hayatını ve ölümü dünya hayatının e, kısmını dünya hayatı kısmını li sizin hanginizin daha iyi amel yapacağınızı denemek için e, yarattı. Yani tamamen dünya hayatı insanoğlunun denenmesi için e, kurgulanan diyelim İnsanın imtihane tabi tutulduğu bir bölüm oluyor insanın uzun soluklu çok uzun ömürlü olan döneminde Bir dönemden ibaret bildiğimiz gibi insan varlığı da ruhlar alemine dayanıyor Ruhumuz o zaman yaratıldı bize ait özgür ruh beri gelirken anne karnında anne cenini üflendik, üflendi. Doğumdan sonra insanoğlu olarak yerimizi aldık. 40-50, 70 yıl, 80 yıl, ne kadar yaşayacaksak döndük, dolaştık. Berzah alemine, kabir alemine döndük. Bedenimiz toprağa döndü. Kıyamet kopunca yeniden diriltildik. Ruhumuza bir beden geçirildi. Kıyamete mahşer meydanına mahsus ve ondan sonra Sonsuz bir ömür devam edecek dikkat edilirse. Son olmayan bir ömür. E, Hal fihe ebeden diye Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Yani ebediyen, sonsuza kadar devam edecek olan e, bir hayat yaşamak üzere. İnsanoğlu kıyamette, cennette veya cehennemde tabii ki yerini alacak. Buna hazırlanma yeri de dünya hayatı. İşte bu dünya hayatında... İmtihan dönemini geçirirken olan nefis verilmiş, akıl verilmiş, muhakeme gücü verilmiş. Doğruyu bulma bakımından peygamberler gönderilmiş. Hakikatların bildirildiği işte ilahi semavi kitaplar gönderilmiş. Bütün bunların içinde insanoğlu serbest bırakılmış. Nesili? İrade cüziyesiyle. Serbestsin yaşamında. Hakka da, batıla da gidebilirsin. Ama hak yolu tercih edersen sonu cennete gider batıl yolu, şeytanın yolunu izlersen sonu cehenneme çıkar, gider diye insanoğluna bunun programı bildirilmiş. Ve dünya hayatı dolayısıyla şeytanın da buradaki etkisi etki gücü insanoğluna vesvese verme anlamında. Yani insan üzerinde yaptırım gücü yok şeytanın ama insana haramı sevdirme yoluyla. İşte bu fırsat bir daha eline geçmezsin. Ne güzel imkan var bak. İşte zengin olma imkanı doğdu. Bu kumar işi olabilir, cinay işi olabilir. İşte böyle bir kadın bir daha karşına çıkmaz. Hazır imkan varken bundan istifade et gibi vesaire. Ve insanoğluna çeşitli fırsatlar çıktıkça şeytan vesvese verir. Ve bu vesveseye insanoğlu aldınırsa haram çizgiye yöneldiği anda tabi şeytan güç kazanıyor. Onun yoluna insanoğlu girdiği için. İnsanın üzerine tabi bir de melek var. İnsanı hayra, iyiliğe çekmeye çalışan. Bir melek ve bir cin diyor. Allah Resulü hadis-i şeriflerine. devamlı doğduğundan ölümüne kadar. Hiç ayrılmamak üzere. Şeytan onu kötülüğe çekmeye çalışır. Melek ise iyiliğe çekmeye çalışır. Ama zorlama yok. Sadece insanın iradesini yöneltmesine göre. Hayra yönelirse, melek o hayrı sevdirerek, ona zevk vererek, feyiz, bereket, iyisi yardımcı olarak oraya devam ettirmeye, geliştirmeye çalışır. O kadar şerre yönelirse harama doğru bu defa da şeytan devrededir mere geri adım atıyor ve şeytan bu defa, bu defa etkili olarak onu çektikçe haramın içine kumarsa kumar, zinasa zina haram, rüşvet vesaire ise o yolda ilerlemeye onu sevk ederek o konuda ona zevk bir bakıma e, bundan alacağı dünyevi neşedir, şandır şöhrettir zengin olmak yoluyla insanların ona itibar edeceği gibi bir takım vaatlerle insanoğlu aldatılır, kandırılır ve hiç farkında olmadan o haram yolda ilerlemiş, devam etmiş olabilir. Bu da o yol şeytanın yolu olarak tabi ifade ediliyor ayetlerde hadis-i hadis hadis İşte bu iki e, varlık diyor Allah, e, Allah'ın Resulü insan üzerinde devam ediyor. Sabilerden birisi sizin üzerinizde de mi bunlar var diyor. Bir melek ve cin sizin üzerinizde de mi cin var diyor şeytan. Evet diyor. Benim üzerimde de özel görevi. Ben hiç ayrılmayan bir cin var ama bir rivayette o mümin oldu bana zarar vermiyor diyor. Bir rivayette ben ona üstün getirildim. Bana etki edemiyor diyor peygamberimiz. Aradaki bu kadar bir fark var. Hülasen şeytan bu anlamda hiç devrede olmadan insan ol tabii ki yeryüzünde yerini alabilirdi. Ama şeytan etkisi o kadar da insanı zorla sürükleyerek meyhaneye götürme, kumarhane, kumar masasına oturtma, zinaye düşürme, o derece insanın üzerinde sulta yetkisi olmadığı da ayetlerde ifade edilmiş. Sadece çekme, vesvese verme, insana telkin etme anlamında, aklına getirme, haramı sevdirme, çalışma gibi o anlamda şeytanın, cinlerin bir etkinliğinden söz edilebiliyor. Bunun dışında insanoğlunun Aklı var, fikir var, muhakeme gücü var, ilerisini gerisini düşünme, faydasının zararını değerlendirme gibi yollarla doğru yolu fiilen bulabilme ve o doğru yolda ilerleme gücü de insanoğluna verilmiş. Ama kendi iradesiyle ködülüğü tercih ederse kendisi bilir, sonuna katlanır. Hayır yolunu tercih ettiyse yine sonucunu kendisi bilir anlamında. Hatta Hanefi mezhebinin, İmam-ı Azam Hazretlerinin kaderi Tarif ederken de e, buna şöyle yer vermiş. Yani filanca kişi dünyaya girecek. Kendi iradesiyle, ihtiyarıyla hari yolunu tercih edecek. O yolda ilerli ilerli sonunda cennete girecek. Filanca da dünya hayatında şer yolunu tercih edecek. O yolda ilerli ilerli istediği kötülüklerle, yaptığı kötülüklerle cehennemi hak edecek ve cehenneme gidecek şeklinde Yani kader bir baka insanın tercihine bırakılarak dünyadaki tercihine göre sonucuna katlanma şeklinde kendi gittiği istikamete göre yaptığı amellerin sonucu olarak cennete veya cehenneme gider. Yoksa doğrudan doğruya cennetliktir, cehennemliktir diye kayıt edilmemiştir diyor kader yazgısı. Kayıt edilirken gerekçesiyle birlikte filanca şer yoluna gidecek. Haramları işleyecek. Kötülükler sonucunda cehennemi hak edecek ve cehennemlik olacak gibi. Gerekçesiyle birlikte bunların kaderde yazıldığını değerlendirme gerekir demiş İmam Azam Hazretleri. Sonuç olarak tabi bu şeytan gücüne karşı da insanoğluna bir takım yollar da korunma yolları gösterilmiş. Şimdi bütün korunma yollarının başında bakınız her gün Kur'an-ı Kerim okumaya azmettiğimiz anda ne diyoruz? Euzu Şeytan Racim diyoruz dikkat edilirse. Ne demek? Kovulmuş olan şeytanın şerrinden ya Rabbi sana sığınıyorum. Daha Kur'an-ı okumaya başlamadık. Önce sığınıyoruz. Senin rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden ya Rabbi ben sana sığınıyorum diyoruz Euzu Euzu ile. Arkadan Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok merhametli olan Allah'ın Rabbim ismiyle başlıyorum. Kur'an-ı Kerim okumaya ve önemli bir işe diye arkadan da besmele çekiyoruz. Zaten Kur'an-ı de dedi. Feydah Karatele Kur'an, feste ait billahim reşitaneciğim diye emir sigasıyla evuzu çekilmesi şeytanla karşı sığınma da e, müminlerden ist. Ne zaman Kur'an-ı Kerim okuyacağınız zaman buyuruyor Cenab-ı Hak. Feydah Karatele Kur'an, feste ait billahim reşitane. sen Kur'an okuyacağın zaman. Kovulmuş olan şeytandır Allah'a sığın. Ey müminler, siz de sığınız anlamında. Bu bir defa yapılıyor. Her Kur'an-ı Kerim okuma öncesinde yahuzu besmele çekilmesi e, istenmiş. Ayrıca bunlara bütününe karşı, bütün kötülüklerine karşı da iki sure indirilmiş bildiğimiz gibi. Felak ve Na sureleri. Kul yaudu bira felak diyoruz. Ey Habibim şöyle de, şöyle dua et. Şöyle sığın Cenab-ı E'udü ben sığınıyorum bir Rabbil Felak sabahın Rabbına sığınıyorum. Kimlerden sığınıyorum? Minşerim ma yarattığı şeylerin şerrinden çok geniş bir dua dikkat edin yarattığı ne varsa onların bana verebileceği kötülük neyse bütün bu kötülüklerden Ya Rabbi sana sığınıyorum. Bu yaratıklığın canlı vardır cansız vardır vesaire neler varsa bize zarar verebilecek haşerat vesaire yılan, çıyanı hepsi giriyor. Başka? Ve minşeri gasikın idave kaba. Karanlık bastığı zaman gecenin şerrinden gecenin karanlığında gece uyurken olabilecek kırsal kesimde yılan çiğen vesaire, akrep neyse şehir kesiminde gece uyurken ne, ne olabilir? Neler olabilir? Bilemiyoruz uyurken. Deprem mi olur? Hırsız mı girer? Başka bir şey mi olur? Bütün benim farkında olmadığım bu gibi tehlikelerden Gecenin karanlığı basınca Ya Rabbi beni korup sana sığınıyorum diyoruz bu duayı okuyunca. Başka? Ve min Düğümleri üfleyen üfürükçülerin şerrinden sana sığınırım Ya Rabbi. Bir dakika bize zarar vermek isteyen üfürükçü denilen kişiler varsa cinler yoluyla falan onlara karşı da sana sığınırım. Vemişeri hazni da hasede haset ettiği zaman hasetçi kimsenin şerrinden. Yani beni kıskanan e, dolayısıyla e, bu yolla Çelme takmaya çalışan iftira eden Bir takım haksızlıkların peşinde koşan Benim aleyhimde ne varsa Bunlara karşı bir sana sığınır, sığınıyorum diye Çok genel bir dua yapılır Dikkat edilir Felak suresinde Ondan sonra Nas suresine geçiyor Bu da onun devamı gibi ayrı bir sure Kur'an-ı Kerim'in son suresi Orada bu biraz daha derinleşiyor Kul ey Habibim de ki Ya'udü bir Rabbin Nas ben insanların Rabbına sığınıyorum yine. İnsanların bütün insanların Rabbı. Yukarıda sabahın Rabbı denmişti, burada bütün insanların Rabbina sığınırım. Melikin Nas, insanların meliki olan, maliki olan, her şeyin sahibi olan Allah'a sığınırım. Ilahin Nas, insanların ilahi olan, bütün insanların burada münkir mümin mümkir ayrımı da yok Nas ifadesi. Bütün yeryüzündeki Adem oğullarının, Adem kızlarının ilahı olan Allah'a sığınırım. Nerelerden sığınırım? Minsel vesvâtır sinsi vesvese veren şeytanın şerrinden. Bütün vesvese veren işte şeytanın verebileceği vesveselerden ya Rabbi sana sığınırım. Elledi üs ve sufi sudrından insanların sadırlarına, kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın, vesvese verenlerin şerrinden sana sığınırım. Kimler olabilir vesvese verenler? Cinnet ve nâs. İster insan, cinlerden olsun, isterse insanlardan olsun. İnsanlardan da olabilir insana vesvese veren, vermeye çalışan, kalbine şüphe düşüren vesaire. İster insanlardan olsun, ister cinlerden olsun. Ya Rabbi, benim kalbimi vesvese vermeye kalkışan kim olursa bütün bunların bu etkilerine karşı ya Rabbi sana sığınıyorum diye dua ediyoruz. Aslında bu iki dua Şeytanın etkisini kırmak için bizimle ilgili olarak yapabileceği, verebileceği ne gibi zararlar varsa onlara karşı en güzel korunma tedbiridir. Bu iki süre zaten bu amaçla inmiş. Allah Resulüne de rivayete göre Medine'nin Münevrede dönem ilk yılında bir Yahudi şey zarar vermeye kalkmış etkileme yoluyla bu iki surenin o sebeple indiği de rivayet edilir. Hatta muska türü bir şey de bir kör kuyunun kapağının altına saklanmış. Hazreti Ali iki üç sahabe ile gidip onu bulmuş Cebrail aleyhisselamın bildirmesi üzerine işte bir e, hurma şeylerinin lifle bir takım iğneler batırılmış e, 11 kadar işte sabun vesaire bir düzenek yapılmış ve dolayısıyla bu 11 ayetin her biri okundukça iğneler çıkarılmış peygamber rahatlamış diye tefsirlerde bazı bilgiler de nakledilir. Yani bu iki sure hulasa buna benzer ruhsal problemlerle ilgili olarak e, karşılaşılan ne varsa vesvese dahil bunlara karşı sığınmak için en güzel özü duaları içinde bulunduruyor. Bilhassa şeytan denilen varlığa karşı bu iki surenin her akşam okunması diyor Hazreti Ayşe validemiz peygamberimizin mutat yaptığı okumadır diyor. Abdest olarak yatağa girerken peygamberimiz felak ve nas surelerini muhakkak okuyordu. Bana da okumamı söylüyor diyor Hazreti Ayşe. Hatta üflüyormuş peygamberimiz okuyunca Hazreti Ayşe'ye. Mes ediyormuş eliyle. Ve böylece e, bu iki surenin etkisi, manevi etkisi, gece karşılaşabilecek olan neler, sıkıntılar varsa e, bu duayla önlenmiş oluyor. Şimdi şeytan hiç devrede, devrede olmasa insanoğlunun imtihanı yine olurdu tabii. Nefis var, insanı bir takım şeyler verilmiş ama şeytan o şeyi kızıştırıyor, böyle, hareketlendiriyor yani insanoğlunu. E, böylece iradesini yöneltmede biraz daha belirgin hale gelsin, kararını versin. Kötülüğü tercih ediyorsa... Bakalım ne kötülükler yapacak. Dünyada yapacağını yapsın da cezasını çeksin. Yoksa hiç kötülük yaptıtmayacak olsa cenabı Hak hayrı yaratır, şerri yaratmayabilirdi mesela. Yani hayrı mi diyoruz. Yani hayır da şer de Allah'tandır. Hayrı insan kendi yapar. Şer tabi şeytanın etkisi oluyor, vesvese oluyor falan. Ama sonuçta her ikisi de dünya imtihan alanında var. Vakı olarak var. Ve insanlığı bunlarla karşı karşıya. Başka bir kardeşimiz, hocam şefaat Allah'ın izin verdiklerine ve izin verilenler tarafından yapılıyor. Şefaat ne demektir? Nasıl olacağını açıklar mısınız? Demiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane ayet kelime kerime var. mağlum şefaat kerimesinin geçtiği. Ayet-el-Kürsi'de Esadullah Mendele ceşfandahu illa bizni ee, onun izni olmadan Allah'ın e, huzurunda şefaat edebilecek olan da kimdir diye Zirabak soruyor. Yani Allah'tan izinsiz kimse kimseye şefaat edemez, yardımcı olamaz anlamında. Öbür alemin kuralı bu. Yani o, ahiret aleminde insanlar birbirine şefaat edebilecekse Allah izin verirse edebilir, yetki verirse yetki verdiği de kimler olacak? Bazı ona dair tabi işaretler e, ayetlerde de var. Hadislerde özellikle hadis-i şeriflerde buna yer verilmiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar çok sıkışınca kıyamet günü bir an hesap görürsün. Ne olacaksa olsun anlamında bunu aldıkları bir sırada Hazreti Adem'e gidecekler. O filanca peygambere git. O filanca pey En sonda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme başvurulacak. Ve peygamberimiz secdeye kapanarak Allah'tan yardım isteyecek. E, ümmeti için deniyor ama baş, bazı hadislerde bütün o mahşer meydanındaki insan varlığı için, Adem oğulları, Adem kızları için, tamamı için sanki son peygamber peygamber ricada bulunacak. Ya Rabbi işte bunlar şu şekilde hesaba çekilsin, bir an önce çekilsin, ne olacaksa olsun anlamında Cenab-ı Hakk'a insanlar lehine şefaat ederek insanlara yardımcı olacağı anlamında hadis-i şerifler var. Peygamberimizin şefaatinin genel olduğu da zaten ve اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ الْلَا لَمِنْ âlemin ayet-i kerimesinde e, biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Âlemlere rahmet olarak buyurulunca çok genel bir e, ifade peygamberimize yetki olarak e, verilmiş. Geniş bir ifadeyle bu e, rahmet yetkisinin verildiği anlaşılıyor. Bu yüzden e, Berat gecesinin mesela bir, iki gün öncesinden e, 13. gecesinde peygamberimize rivayete göre Şefaat'ın 3'te 1'i yetkinin verilmiş. Berat gecesi o geceden bir gün önce Recep Şaban Ramazan, Şaban ayının yani 14'ünde üçte bir daha verilmiş. 15'inde berat gecesi oluyor. Şefaat'ın tamamı verilmiş. Şefaat hakkının yetkisinin tamamı verildiğini Peygamberimiz haber veriyor. Yani diğer peygamberlerden Allah Resulü'nün farklı olduğu malum beş kadar sıfatı vardır. İlave sıfatı peygamber. Bir tanesi de şefaat makamının verilmesidir. Bir diğeri yeryüzünün mescid kılınması mesela. Alemi rahmet olarak gönderilmesi peygamberimizin. Ondan sonra bir aylık mesafedeki düşmanın kalbine korku salınmakla yardım olundum. Ben ve ümmetim diyor peygamberimiz. Rivayete göre Bizans saldırısı için Şam'dan harekete geçen Bizans ordusunu Tebük'te peygamberimiz yerini alıp orada e, sahabeyle yerleşince konuşlanınca düşman ilerleyememiş. Bu hadis orada varit olmuş. Yani düşmanın kalbine korku salınmış orada. Ta Bizans İmparatorunun kalbine korku ulaşmış. Cenab-ı Hak tarafından verilmiş ve saldırıdan vazgeçmişler. Peygamberimizin o şeyi e, yani bir aylık mesafedeki kendisine ve ümmetine olan yardımı Bizans'ın Hicaz'ı yakıp yıkalım diye yola çıkması, Şam'dan yola çıkması ve kalplerine korku düşmek yoluyla geri dönmeleri şeklinde e, hadis-i şerh edilir, açıklanır. Yani dolayısıyla buna benzer Allah Resulü şefaat yetkisine, bunun dışında tabi şefaat yetkisine sahip olan e, Allah'ın veli kulları olabilir. Bir takım şehitlerin var e, etrafına hadis-i ifade edilen şefaat edebilecekleri kimseler olarak işte Kur'an-ı Kerim'i hıfzedenlerle ilgili ve diğer Allah'ın bazı salih kullarının birbirine yardımcı olacağı genelde ifade ediliyor. Ama tabi bu arada şunu hemen belirtelim. Allah Resulü Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın sabah namazına kalkma değil de seher vakti ifadeleri de var aslında. Erken kalkma konusunda biraz ihmalci davrandıkları ya da Allah Resulü onları uyarmak bakımından belki işte kapılarına giderek biraz geciktiklerini fark edince ey kızım Fatıma eğer sen bugün kalkıp namazını kılmazsan, orucunu tutmazsan şunları şunları yapmazsan bana güvenme diyor peygamber kızıyım diye bana güvenme önce bunları yap ondan sonra diyor ben sana yardımcı olabilirim bana güvenerek gevşek davranmayın manasında kızı Fatıma'yı peygamberimizde uyardığı nakledilir bu da önemli bir hadisi Yani bir kimsenin başkasına güvenerek, şeyhine güvenerek, peygamberine güvenerek, filanca yerdeki methum bulunan Evliyaullah'a güvenerek, o bana şefaat eder, nasıl olsa beni kurtarır diye namazı gevşetmesi, oruca efendim ara vermesi ve diğer bir takım ihmallerde bulunması tabii ki söz konusu olmaz, olmamalıdır. Herkes kendi düşen vazifeyi yapacak, yarın kıyamet gününde belki derece yükseltmesi anlamında daha güzel makama, nail olma, işte bazı ufak tefek günahların affedilmesi konusunda insanların e, şefaat yetkisine sahip olanların e, yetki dahilinde olanlara yardım edeceği umulur, beklenir. Ama bu çok kesin de değil. Yani buna çok da güvenmemek gerekir. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, zirai kredi almak caiz midir? Çiftçiye devlet tarafından verilen destek kredileri e, oluyor. Bunun hükmü nedir diye sormuş. Şimdi tabi zirai kredi dendiği zaman doğrudan doğru çiftçiye tarım alanı ilgili olarak verilen bir kredi akla geliyor. Bu kredi günümüzde teşvik kredisi kavrayındense çok düşük faizli oluyor. Yani enflasyonun altında yüzde beş altı gibi yüzde dört gibi bazen sıfır faizle verilenler de var hayvancılık kesimine destek mahiyetinde. Hatta bazen devlet verdiğinin bir kısmını almıyor bile. Bırakınız faizi veya masrafı 50 bin lira verdiyse 40 bin lira geri, 30 bin lira geri alıyor mesela bazı alanlarda teşvik olsun diye. Tabii ki bunların faiz alakası yok. Yani adına faiz dense bile %3, 5, 7 gibi e, ilavelerle devletin verdiği yalnız hazine kaynaklarından verdiği bu gibi krediler teşvik kredisi adına alıyor, kullanılabilir. Çünkü bunu faizi bankalarının vermesine imkan ve ihtimal yok. Onlar Enflasyonun üzerinde reel faiz almadıkça kredi kullandıramazlar. Çünkü zarar ederler. Şeye, faiz taahhütünde bulunmuşlar para yatıranlara. O faizi verebilmek için e, taahhüt ettikleri faizin üzerinde almalılar ki onlara da gelir kalsın. Personel masraflarını çıkarsınlar. artı gelir elde etsinler. Bunun olabilmesi için muhakkak enflasyonun üzerinde reel faiz dediğimiz ilave almak ihtiyacın duyar faizli bankalar ama devlet bankaları ya da hazine kaynaklı olan e, devlet destek amacıyla hayvancılığı geliştirmek tarım alanı geliştirmek ihracatı birazsa artırmak gibi amaçlarla günümüzde teşvik kredileri dediğimiz çok düşük faizli veya sıfır faizli ya da tamamen zararına bir kısmını bir kısmını affederek kredi veriyorlar bunlara teşvik kredisi diyoruz bunlar kullanılabilir başka bir kardeşimiz Hocam İslam'da e, dinden nasıl çıkılır diyor. Yani dinden çıkma dendiği zaman ne anlaşılır? Ayrıca dinden çıkanın nikahı düşer mi diye sormuş. Şimdi irtidat tabi İslam'daki iman esasları. Bildiğimiz gibi alttan iman esası var. Bunlar herhangi birisini inkar eden kimse dinden çıkar zaten. Birisi ben meleklere inanmıyorum dese mesela. Melek diye bir şey yok dese. Bu iman esaslarından birini reddetmiş, kabullenmemiş olur. Veya ben ahirette inanmıyorum. Ölen kişi diğer mahlukat canlılar gibi ölür, toprağa karışır gider gibi. Birine inanca sahip olsa ve öldükten sonra dirilmeye kesinlikle inanmasa mürtet diyoruz buna biz. Dinden çıkmış oluyor yani. Veya bir de kişinin irtilat mürtet durumuna düşmesi için e, inkar etmese bile mesela hakaret etme de bazen buna sebep olabiliyor. Haşa Kur'an'ın kerimi alıp yırtıp yere atmak. Haşa Allah'a e, etmek, sövmek. Peygamber Efendimiz aynı şekilde e, sövmek yoluyla, hakaretler etmek gibi durumlar sebebiyle dinden çıkabilir. Fakat bunlar tabii geçici çıkış oluyor. Daha sonra pişmanlık duyuyor diyelim. Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi yanlış yaptım. Beni tahrik ettiler. Yanılttılar. Dolayısıyla böyle bir sözde bulundum. Böyle bir yazı yazdım. Manasında pişmanlık duyarak kelime-i şehadeti getirirse yeniden namazdan yaza başlarsa tabii ki İslam'a dönüyor. Ama tamamen dinden çıkacak durumda olunca nikaha da bu sefer düşer. evliyse. Neden? Din farkı. Din ayrılığı meydana gelmiş oluyor. hanım Müslüman kendisi Ateist duruma düşüyor. Din farkı sebebiyle evlilik o anda ortadan kalkıyor. Daha sonra pişmanlık duydu diyelim. Kelime-i Şehadet getirdi. Mümin oldu. Tamam ama nikah dönmüyor. Nikahın dönmesi için nikah yenilemeler gerekiyor. İki şahidin huzurunda yeniden bir nikah kıymalı kıydırmaları gerekiyor. Çünkü e, bu gibi nikah yenilemeler yani dinden çıkma yoluyla Ortadan kalkan evlilikler talak sayısına girmiyor, üç boşama hakkını hakkına dahil olmuyor. Bu defalarca bile olsa ömrü içinde talak sayısıyla ilgili olan bir konu değil. Din ayrıldığı sebebi, din farkı sebebiyle hükmen meydana gelen evliliğin sonlanması oluyor. Yeniden nikah kıyınca evlilik avdet ediyor, ama halak sayısında bir eksilme meydana gelmiyor. İrtidat durumu bu şekilde ifade ediliyor. Başka bir kardeşimiz, hocam dövme yaptırmak ve erkeğin küpe takmasının hükmü nedir? diye sormuş. Şimdi e, hadis-i şerifte tabi dövme yapan ve yaptırana lanet olsun diye bir hadis-i şerif var. Bu dövme maalesef günümüzde çok yaygınlaşmaya başladı. Bazı hanımlarda, bazı erkeklerde kol, şeye kadar yazın bilhassa kollarını tamamen çıplak olarak çok iyice aşırı kısa kollu gömlekler giyerek kollarını bir sürü yılan çiyan, akrep resimleri gibi e, dövmelerle süsleyen insanlara rastlıyoruz. Bu son derece insanın fıtratına aykırı, insanın bedenin şeklini bozan, e, bir yönü rencide eden, ya akrep şekli, ne işi var insanın şeyinde mesela, e, kol kollarında falan. Yani buna benzer neler neler günümüzde çıkmaya başladı. Bunları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve nehyetmiş. Derinin altına da bu yapıldığı zaman artık bunu dermatoloji uzmanları da çıkaramıyorlar. Yani ameliyat yoluyla da bugün izi kaybolmuyor neredeyse. Yani çok sağlam bir dövme yapıldıysa deri altına yapıldıysa onu ameliyatla bile izini kaybettiremiyorsunuz. Yani bizden bedene müdahale oluyor yani. Beden de değişikliğe uğruyor bu yolla. Yani buna bezen sebepler demek ki Peygamberimiz zamanında da var. Dövme yapmayı, yaptırmayı Allah Resulü yasaklamış. Mekruh diye kabul ediliyor tabii ki. Kerahat ama bunda ısrar edilmesi sakıncalı. İşte gusle mani olur mu yıkamaya diye soruluyor. Üstü deri durduğu için artık gusle mani olmaz diyoruz ama hadis-i şerifle yasaklanan bir konu. Küpe takma konusu da yani hanıma erkekler erkeğin kadına benzeme niyetiyle bunu taktığı düşünülürse iki, iki kulağına da hanımların taktığı küpe gibi takması lazım hanımlara benzemesin. Böyle olmuyor genelde gördüğümüz kadar. Bir erkek pek kadın küpesi de değil erkekler ama bir küpe türü küçük bir şey takan oluyor. İyice kadına benzediği söylememez burada. Moda gereği işte eski padişahlardan bazılarına taktığına daha rivayetler rivayet gelir. Çok şey bir konu değil ama e, hanımlara mahsus olduğu için genelde küpe takmak. Erkek bu neye taksın? Yarın bilezik takmaya kalkarsa hanımlar gibi. Bir hanımların taktığı gerdanlık gibi der gerdanlığı takarsa bir erkek. Arkadan da makyaj yapmaya kalkarsa e, Hanımlara, kadınlara benzemiş olur. Kadına benzemeye, erke, benzemeye çalışan erkeğe, erkeğe benzemeye çalışan kadına lanet olsun diye Peygamberimde hadis şerifi var bu seferde. Yani bu anlamda kadına benzeme niyetiyle ve kadınların küpeleri şeklinde küpe takılırsa bu hadis şerifin muhatabı olunur. Ama böyle değil de bir tanesine takıyorum moda gibi bir şey bunun tamamen kadınlara benzediği düşünür mü düşünmez mi ona bakmak lazım. Yine de uzak durulması tabi ki gerekir. Başka bir kardeşimiz hocam ergenlik öncesi veya ergenlik ilk zamanlarında diyor yapılan hırsızlık bağ bahçe meyve koparmak mesela gibi haklarda nasıl kurtulurum diye sormuş. Demek ki çocukluğunda böyle bir şeyler yapan kardeşimiz bunu nasıl telafi ederim? Şimdi bunun telafi yolu tabi o bağ bahçe sahiplerine gidip de ben şu kadar meyve koparmıştım sizin şeyinizden, çocukluğumda 5-6-7 yaşlarındayken şimdi ben onları vermek istiyorum deseniz kendi deşifre etmek olur mesela. Bu biraz zor. Nereden aldınız, yediğiniz de ne kadar yediniz de, o da belli olmayabilir. Yani bununla ilgili ilk akla gelen bu niyetle 3-5 kuruşumuz varsa cebimizde fakire tasadduk etmek. Yani o bahçe sahipleri adına tasaddukta bulunmak yoluyla 30 lira, 50 lira, 40 lira neyse yani. Uygun bir e, parayı e, fakire tasadduk etmek yoluyla tedbirimizi alabiliriz. Yollardan birisi bu. Neden? Sahibi belli değil veya yani sahibine ulaşılması sakıncalı, e, izah edilecek bir durum da yok orta yerde. Yani sağlıklı yok artık fakire onun adına tasadduk etmek yoluyla e, bir kefaret yoluna gidilebilir. Başka bir kardeşimiz temizlik yaparken karınca, örümcek gibi hayvanların öldürülmesi veya elektrikli süpürgeyle çekilmeleri günah mıdır diye sormuş. Şimdi temizlik yaparken farkında olmadan e, bu gibi hayvanlar ölürse bir şey gerekmiyor da özel olarak tabii ki bunları e, öldürmek yoluna gitmemek lazım. Mümkünse e, bunları şeye koyarak bahçeye mesela bir yere konu dökülebilir bunlar. E, evde bir e, süpürgeyle. Ee, bunları bir şeye alarak kaba alarak oradan bahçeye götürülmesi daha uygun olur. Bilerek öldürmemek lazım. Ama hasbelkader süpürülürken elektrik süpürgesinin çekmesi yoluyla bahçeye ölürlerse haşirat kabrinden bunlar bir şey gerekmemesi lazım. Özellikle bu gibi hayvanlarda haşiratta ateşte yakılarak öldürülmesi nehyedilmiş hadis-i şerifte. Ateşle azap etmeyin buyurmuş peygamberimiz. Yani hayvanı bile haşeratı yani yılan olur, akrep olur. Medenice öldürürken e, azap etmeyin, sıkıntı vermeyin. Öldürün ama e, işkence etmeyin, hele ateşte yakmayın buyurmuş Peygamberimiz. Önemli olan bu. Buna dikkat edilmek şartıyla bu gibi haşerata müdahale edilebilir Günümüzde karınca küstüren diye bir yer çıkmış mesela. Öldürmüyor ama küstürüyor, uzaklaştırıyor yani. Onun kokusunu hiç sevmiyor. sevmiyor herhalde bu hayvan. Dolayısıyla bu şeyin bulunduğu, zehirin de, ilacın bulunduğu yerden uzaklaşıyor. Buna benzer tedbirler düşünülebilir. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, namaz kılarken takke takmak kipadan mı geliyor? Namaz takkeli mi? açık mı kılınmalıdır? Hangisi daha sevaptır diye sormuş. Şimdi takke, kipa, kipa benzerliği yok değil. Yani Yahudilerdeki kipa tepede oluyor yalnız bilindiği gibi. Limon kabuğu gibi. Bizdeki takkeler gibi değil. Bizdeki takkeler bir şekilde sarığın sanki küçültülmüş şekli gibi düşünme imkanı var. Üzerine gerçi sarma, sarık yok ama sarık cepte taşınamayacağı için gezdiğimiz yerlerde bunu pratize ederek sanki daha ince cebimize taşıyacağımız, sarık yerine giyeceğimiz bu olabilir diye sanki Osmanlı döneminden sonraki, o son dönemlerde yavaş yavaş onun yere takke geçmiş. Yahudiler de kippaya kıyas olduğumu bilemiyorum. ilk dönemlerde, ilk geçiş döneminde yani. Takkeyi ilk öğreniler, çıkaranlar Yahudiler kippaya benzesin diye sanmıyorum. Kippa çünkü çok farklı, tepede olan küçük bir şey limon kabuğu gibi. Bizdeki takke ondan farklı oluyor. Bayağı e, siper şey gölgeliği olmayan şapka yerine bir çeşit e, olan örgü şeyler var. takkiler var malum. Daha ince şimdi günümüzde örgü olanlar da var. Dolayısıyla bu şapkanın yerine takke vazifesi görecek. Sarık yerine de kullanılacak olan bir örtü olarak yayıldığı anlaşılıyor takkenin. Kipayla doğrudan bağlantısı olmayabilir. Ancak Peygamber Efendimizin de bu şekilde takke e, veya sarık giymek yerine Bildiğimiz gibi e, aynen hanımların başörtüsü gibi e, Hımar denilen Kur'an-ı Kerim'de e, Humarihinne ayet-i kerimesinde Başörtüsü vardı Allah Resulü'nün başında Güneş'e karşı en güzel koruyucu O sıcak iklim soğuğa karşı değil de Güneş'in e, yakıcılığından korunmak için Başına sahabiler bir şey örtüyorlar Ama herkes de var yalnız onu ifade edelim Peygamberimizin başında da var. Ebu Leheb'in de var. Ebu Süfyanın Mekke döneminde. Baktığımız zaman başı açık, gezilmiyor. Neden gezilmiyor? 40-50 derece sıcak var. Güneşin altında zarar görüyorsunuz. Zarar görmemek için serinlemeniz lazım. Bir çeşit. Yani başına o sebeple sahabiler örtü örtüyorlar. Tabi bu örtüyü örtünce namazda özellikle he, kanımlar gibi ee, ön uçları bağlanmadığı için baş örtüsünün yere yere dökülüyor. Yani tozlanıyor tabii ki. Seccadi de olmuyor. Çoğu namaz kılınan toprak üzerinde kılın oluyor. Bu sefer arkasını atmaya başlamış Peygamberimiz. Ee, hımarın baş örtüsünün uçlarını arkasına atmış. Yine dökülünce arkasına tutturmaya başlamış. Ya da dolamış. Bu sefer imame diye e kumar kelimesini kelimesi yerine imame kelimesi ifade edilmeye başlanmış hadis-i şerif metinlerinde. Önce hımar peygamberimizin baş örtüsü, aynen hanımların baş örtüsü gibi ondan sonra uçları dolanınca arkadan falan işte Günümüzde sarık diye Türkçemize tercüme sarma sarık kelimesine imame kelimesine geçiş yapılmış. Dolama gibi başına Osmanlı uleması demişler bunu içine bir bir de fes ilave edelim. Fesin üzerine saralım. Muhteşem bir e, e, imamların sarık dediğimiz sarık meydana gelsin demiş. Osmanlı İmparatorluğu bölgesi ya da merkez bölgede Anadolu kısmında. Ve sarık bu sefer e, ortaya çıkmış. İçinde fes üzerine beyaz, beyaz sarmak yoluyla e, bir örtü meydana getirilmiş. Peygamberimiz zamanında bu tip içinde efendim şey olan, bizdeki gibi e, kırmızı bir fes olan, üzerine de beyaz bezlerin sarıldığı bir sar, doğrusu e, sarık anlayışı yok. Örtü tarzı. Bugün Arapların kısaca Kabe imamının Meslimin Nebevi imamının başında ne varsa ona yakın bir baş örtüsü güneşe karşı da koruyan, serin tutan, en güzel örtü olarak kullanıldığı kaynaklarda görülüyor. O yüzden bunu ee, örfi olarak e, bazı ülkeler geliştirmiş değişikliğe uğratmış başa bir şeyin yani kısaca düzgün bir kıyafetle Cenab-ı huzuruna durmak. Kur'an-ı Kerim'de istenen bu. Ya lüdemni hudu ziyneteküm ain dekülü mesleğine ayet-i kerimede. Hudu her mesle gidişte zinetlerinizi alınız diyor Cenab-ı Hak emir sigasıyla. Her mesle gidişinizde. Cemaate giderken yani düzgün elbiselerinizi giyiniz. Yani pejmurda kıyafetle mesle gitmeyin manası da çıkıyor tabi ki şimdi burada sarıktan ya da başörtüsünden, kımardan veya takeden bahsedilmiyor çok genel bir ifade süslü elbise, düzgün elbise elinizi. medenice Allah'ın huzuruna hangi bir kıyafette çıkılacaksa öyle gidin yani diyelim yataktan kalktık pijamalarla mesle verelim canım ne olacak desek işte ziynet değil o bakınız. Sanki ziynet deyince günlük e, misafirinizin karşısına önemli bir kişiyi ziyarete gittiğinizde nasıl giyiniyorsanız o şekilde düzgün giyinin benim huzuruma gelin manasında. Teferruat da yok aslında. Neleri giyeceğiniz konusu da yok. Çok geniş bir ifade. Süslü, temiz elbiseleriniz. Giyin gelin diye bir ifade kullanılmış. O yüzden buralar teferruattan söz edilmiyor. Ama asgariyesi tabi nedir? Setri avret diyoruz bakınız. Namazda mutlaka örtülmesi gereken setri avret nedir? O belirlenmiş. Allah'ın Resulü Ali-i avretur racülü bene sureti ve benne rukbete buyurmuş mesela. Yani erkeğin avret yeri mutlaka örtülmesi gereken yerleri göbekle diz, iki diz kapağı arasıdır. Farz olan yerler. Onun dışındaki yerler işte zinet oluyor. Yani düzgün süsler biz bir misafirimizin huzuruna nasıl çıkarsak önemli bir ziyarete gittiğimizde o kıyafetle Rabbinizin huzuruna geliniz diye genel bir ifade kullanılmış. Takdir insanlara bırakılmış. Yani hulasa saygı olarak e, büyüğümüzün huzuruna giderken nasıl bir kıyafetimizin olması gerekir. O konuda biraz dikkatli olunması istenmiş. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.